Yüz, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Beni Hanife'yi İslam'a davet etmesi, evet, resul Ekrem Beni Hanife'ye geldi, konakladıkları yerlere vardı, onları Allah'a çağırdı, onlara kendisini arz etti, Araplar içerisinde onlardan daha pis, daha çirkin bir cevap veren olmadı, Beni Hanife Yemen halkındandır ve Museylemetül Kezzab'ın kabilesidir.